Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen edenen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Aleyküm selamlar. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Razı olun bu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Aha. Kardeşlerim bu haftalık dersleri inşallah tahaviden başlayıp devam etmeyi düşünüyorum bu sıralamayı. E, ders silsilemiz akidede tahaviye ve şerhinden olacak inşallah. Bizlere anlatma hepimize de Allah güzel bir anlayış versin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin biz aciz kulları yaratması kendisine kulluk içindir. Yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. i̇bn Abbas'tan gelen nakile baktığımızdaysa her sözde her işte her amelde sadece ve sadece Allah'ı ululamak için yarattım diyor. Şimdi bu hakikaten üzerinde şöyle düşünüldüğünde çok çok önemli olan meselelerden bir tanesidir. Düşünün. Şöyle bir düşüncede hayır düşünmek zorundasınız. Dile döktüğünüz bir kelimede hayır konuşmak zorundasınız. Yüzünüze vuran bir ifade veya vücudunuzdan herhangi bir ağza tamamen hayır olmak zorunda. Yani onu razı eden, onun sınırlarını çizdiği şeyin dışına çıkmayan hal ve hareketlerde bulunmak zorundasınız. İşte bizim asli görevimiz, yaratılışımızın gayesi nedir? Budur. Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmıştır ki, iyiliği ve kötülüğü anlayan, iyiliğe ve kötülüğe mebni, iyiliği iyi bilen, kötülüğü de kötü bilen, yani bir terbiye almadan bunları tespit eden bir varlığa sahibiz. Yani fıtri hasletlere. İşte Allah Azze ve Celle bu fıtri hasletleri yön verecek, neyin kendine göre doğru, neyin kendine göre yanlış olduğunu öğretmek için peygamberler göndermiştir. İşte kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu peygamberlerin de ilk daveti tevhiddir. Yani yaratılış gayesi olan, kulluk olan, ibadet olan insanın her sözde, her işte, her amelde Allah'ı ululaması yani birlemesidir. Kardeşlerim Resullerin davet ettikleri ilk husus tevhiddir. Yoldaki aşamaların ilki de yine Allah'a doğru yol alanın gerçekleştirmesini gereken ilk makamdır. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer bizi fıtratımıza bırakmış olsaydı Yani hiç Resul göndermemiş olsaydı Bugün biz kainattaki hep tapınılan kabul edilen dinleri ne yapacaktık? Hak olarak görecektik Bakın bizim fıtratımızda olan bu kulluk inancına binaen Nerelere giderseniz gidin Ya insanlar bir direk dikmiş ona tapmışlar ya Allah'ın güneşini görmüşler, harikularda bir şey demişler, ona tapmışlar veyahut bizim yaşamış olduğumuz şu toplumun geçmişine baktığımızda dinleri neydi? Şamanizm dinine sahipti. Ay'a bakmış, ay'a tapmış. Göğ'e bakmış, göğ'e tapmış. Rüzgar'ı görmüş, rüzgara tapmış. Yani bir olanı birliyemeyince birçok ilahları ne yapmış? İlah edinmeye başlamış. İşte demek ki bizim yaratılışımızda verilen hasletler muhakkak gönderilen bir Resul vasıtasıyla terbiye edilmek mecburiyetinde. Hiç kimse kendi anlayışına göre, hiç kimse kendi aklına göre Rabbına ibadet ne yapamaz? Yapamaz. Eğer yapılacak olsaydı, eğer sahih olsaydı, düşünün ilim ehli olmasına rağmen, kitap ehli olmasına rağmen, Medine'deki Yahudi alimleri ve Hristiyan alimleri ne diyorlardı? La ilahe illallah, biri Musa Resulullah, biri de İsa Resulullah diyorlardı. Ve biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz diyorlardı. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayeti kerimede hakikaten beni seviyor musunuz? Yani sevgi hasleti bizde var mıymış? Var. Ne diyor? Gönderdiği Resulü ile hakikaten beni seviyorsanız, Muhammed'e tabi olun da, hakikaten beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Yani burada bir Resul'ü kabul etme, o peygamberi sevmekten. O sevmeyi de Allah Azze ve Celle, kendi sevgisine ne yapıyor? Kayıtlı kılıyor. Halbuki kardeşler, bizde sevgi vardır. Sevgi hasletinin, hemen hemen her şeye zuhur ettiğini görürsünüz. Mesela deminki arkadaş, şiirinin okunulmasından dinlenmesinden ne yapıyor zevk duyuyordu hoşlanıyordu seviyordu onu eleştirdiğinde hemen tepkisini verdiğini görürsünüz o cümledeki ufacık bir harfi ben kasıtlı yanlış okuduğum yerler oldu kendini değil mi diye denemek için hemen düzeltiyordu yani kasten ben kelimeler yutarak okuduğum yerler oldu Veyahut da seninle diye burada ne kastettin diye sorduğumda hemen ne yapıyordu? Şerh düşüyordu. Çünkü bundan gelmiş bu adam. Kendinden olan bir malın adam ne yapar? Her şeyini bilir. Onun için sevgi dediğimiz unsur da kendi halimize bırakılacak olursa işte Leyla'nın Mecnunların aslıyla Keremlerin halleri nedir? Hep bu yönde gitmiştir. Veyahut bu tip şairleri ele aldığımızda Bunlar da hep Allah'ı ne yapar sevgili gibi, bir kadın gibi ne yapar yâd eder. Veyahut onun kabul ettiği Resullere böyle şiirler yazarak hem kendilerini aldatırlar hem de dinleyen insanların sanki Resulü sevme bu yönlüymüş gibi anlamaya çalışırlar. Onun için Allah bizlere Resulü göndermiş ve Resullerin ilk yaptığı şey de nedir? Tevhide davettir. Aynen kardeşlerim bakın Allah Azze ve Celle'nin ilk gönderdiği insanlara Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh Aleyhisselam'ın gelme sebebine baktığımızda o toplumda yaşayan salih insanlar Allah Azze ve Celle'nin dinine insanları davet ediyor ve haftanın belirli günlerinde ne yapıyorlardı onlara sohbetler ediyor ve Allah sevgisini Allah'a yaklaşmayı Allah'ın itaatını anlatıyorlardı. Aleykümselam selam ve Hoş geldin abi. Ama onların ölümüyle şeytan gelip onlardan birine zayıf olan birisine o üzüntülerini paylaşma kastıyla sizin bu haftalık yaptığınız sohbetlere bir saat kardeşimiz bize haftalık sohbet ediyor. Bunun resmini koyalım. Daha iyi analım. Acımız daha hafifler. Onun anlattıkları aklımıza gelir. Daha çok şevk alır, ilham alırız diyerek ne yapıyorlar? İlk salih insanların resimlerini çizerek bulundukları ortama asıyorlar. İbn Abbas'tan gelen nakilde. Daha sonra ne yapıyorlar? Bu revaç bulunca evlerinize, işlerinize de, iş yerlerinize de asın. Daha çok ilham eder, Allah'a daha çok yaklaşırsınız. Bakın bunda da bir şey yok gibi gözüküyor. Bugün mesela Adıyaman menzile gidenlerin hepsinde şeyhlarının resmi vardır ve kadifede sarılıdır. Arka ceplerine de koymazlar. İş ceplerine kalbinin üstüne gelecek yere koyarlar. Abes olmasın diye göbek altından da tutmazlar. Düşünün yani. Ona bakarlar, hay diye hemen bağırmaya başlarlar. Allah zaten diridir. Onların bağırmasıyla Allah. Ölecek de değildir, şeyde değildir. Aynen o günkü uzantı muhakkak bugün birine de sirayet etmiş. Yani şeytan bir kesimi aldatmışsa bırakmıyor yakasını. Daha sonra gelen nesillere onlar gittikten sonra iblis bunların heykellerini yapın. Bakın bunlar sizin atalarınızdı ve sizin atalarınızı irşad edendi. Ondan sonraki nesillere ise ne diyor? Bunun yüzü suyu hürmetini Allah size veriyor. Yani onları şefaatçi kılma. İşte Allah Azze ve Celle böyle bir ortamda Nuh Aleyhisselam'ı göndermiş ve onlara gelin ibadetlerinizde bizim kulluğumuzun gereği neydi? Yaradılışımızın gereği neydi? Kulluk, ibadet. Bu ibadetlerinizde Allah'a hiçbir şeyi ne yapmayın? Ortak koşmayın. Bakın şimdi buradaki ince noktaya dikkat edin kardeşlerim. O toplum aklıyla bu pisliğe düştü. Yani sevgide ne yaptı? Aşırı gitti. Salih insanlara karşı duymuş olduğu aşırı hissiyat yani sevgi. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ebu Davut'un kitabı el edepte insan diyor birini sevdi mi ona karşı kör olur. Yani ondaki hataları ne yapmaz? görmez diyor. İnsan birini sevdiği zaman hataları ne yapıyor? Silinmeye başlıyor ve aşırı sevgi duyuyor. Nuh Aleyhisselam geldiğinde sakın Allah'a ibadetlerinizde şirk koşmayın. Allah'a bir olarak yani birleyin şirkten uzak durun dediğinde o toplum ne dedi? O ölen, ilah edindikleri ama onlara göre kendilerine göre ilah demedikleri o salih insanları sakın bırakmayın. Ved, Vegus, Nesir değil mi? İsimlerini tek tek sayarak. Peki neden bunu diyorlardı? Hiç okudunuz mu? Düşündünüz mü? Nuh Aleyhisselam'ı neyle suçladılar? Onu kıskanmakla. Sen onları kıskanıyorsun. Onları çekemiyorsun. Ne var biz bunların ismini ansak? Ne var biz bunların hürmetini istesek? Biz onlar gibi dini anlamış Allah'a yaklaşmış insanlar mıyız diyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a Ankebut Suresinin 14. ayetinde bildirdiği gibi 950 sene Resullük görevi vermiştir. Az değil. Yani düşünün bir Muhammed ümmetinin ömrü 60-70 senedir öyle değil mi? Bunun zaten 30 senesi cehaletle geçer 30 senesi de ona yanmakla geçer son 10 senesi de bunamakla geçer başka bir şey yok yani 950 sene bir resul davet ediyor 950 senede ne kadar insan iman etmesi lazım bütün toplumun artık pes etmesi lazım değil mi inanan kaç kişi yani misali içini açtıkça açalım 950 sene hiç durmayan bir resul var burada yani ben anlattım bana ne deyip kenarıya çekilen yok ben yaşıyorum ben zaten bunları kabul etmiyorum yaşarlarsa yaşasın deyip de beri durmak yok sürekli halkın içinde sürekli uyaran ve onları irşad eden bir Resul var inanan 13-14 kişi kardeşlerim Allah hepimize hayır versin ama buna rağmen dikkat edin davette ısrar var geri durmak yok Allah'tan e aldığı emri insanlara ne yapıyor? Bir bir anlatıyor. Şimdi günümüze gelelim. Nuh aleyhisselamın kavminde olan müşkülata bakın. Aynı müşkülat bizim kavmimizde var mı? Var. Yani salih olan bir insan Allah'a ibadet eden bir insan öldükten sonra ki şimdi dirileri de aynı kategoriye koydular, ölüleri bıraktılar çağdaş oldukları için ölü olan insanları aynen ve vegus gibi ilah edindiler mi? Onlara gidip de neden siz böyle yapıyorsunuz? Allah'a yaklaşırken neden aracılar kılıyorsunuz dediklerinizde? Ne diyorlar? Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor. O gün Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi neyse bugün bizim Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı mücadelenin aynısını yapmak zorundayız kardeşler. O gün Nuh aleyhisselamın sabrı neyse bizim sabrımız da aynı nispetle olmalı. Nasıl ki onlara davet ederken bıkmamış, usanmamış, anlatmışsa biz de bunu takınmak zorundayız. Ama bunu yapmadığımız zaman, doğru metodu uygulamadığımız zaman sen istediğin kadar doğruyu kabul et, köşene çekil. Karşıdaki adam görevini ne yapacak? yapacak. Yine onundan hareket edip gidecektir. Bu sefer senden sonra gelen nesil senden duyduğu bazı sakarlıklardan dolayı da ha o müşrik mi? Ha o kafir mi? demeye başlayacak. Tekfir belası da böyle hortlar. Çünkü ehli sünnet dediğimiz kitap sünnetle amel eden insanlar yumuşadığında cıvık cıvık çamur gibi kokar, mürci olur sertleştiğinde kaya gibi olur harici köpeği olur onun için ehli sünnetim diyen Kur'an sünnetten amel eden insanın ilim etmesi ilimiyle amel etmesi bu amel ettiği ilmi de davet etmesi ve gelen bela ve musibetlere sabretmesi gerekir eğer bu sıralamayı bıraktığın zaman ya harici olursun çok bildiğinden güya onlara müşrik kafir damgası vurur daveti bırakırsın veyahut da iyice cıvır sen de onlardan daha beter olursun çünkü geldiğin yerle döneceğin yer nedir? aynı değildir onların içine girsen de seni artık kabul etmezler çünkü söylediğin sözler senin o daireden olmadığını onlara ne yapmış göstermiştir onun için kardeşlerim peygamberlerin ilk getirdiği davet tevhiddir bir de bu noktada şunu analiz etmemiz gerekir ki bir peygamberin gelmesi neye sebeptir? Düşünün şimdi siz doktora neden gidersiniz? Sıhatlı bir adam gidip de doktora tedavi olur mu? Peygamberlerin gönderilme sebebi de o toplumun inhiraf etmesi, haktan sapması, şirke düşmesi binaenle onlara gelip bakın bütün resullerin ki, İlk sözlerine bakın, gelin Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Yani koştukları bir şirk vardır. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu sınırı aşan insanlar vardır ki, peygamberlerin geliş sebebi de nedir? Budur. Öyleyse biz Kur'an okurken şunlara çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Alacağız elimize Kur'an'ı. İlk gönderilen Resul kim? Nuh Aleyhisselam. O kavme neden gönderildi? O kavim ne yaptı da haktan inhiraf etti yaptıklarının farkına varmadı da Allah onlara ne yaptı? Bir Resul gönderdi. O Resul onlara davette nasıl bir tavır takındı? Onlara ne dedi? Dediğinin karşılığında o toplumdan gelen davetçiye kim karşı geldi? Şimdi düşünün şu toplumda davetçi geldiğinde o davetçiyi göğüsleyen kim? Alttakiler mi yoksa kendi pis düzeninin ayakta kalmasını sağlamak için halkı ezip sömürmek için başta durmaya çalışan zengin dediğimiz ve bunların şeyinden attıkları kemiklerden e, beslenen belam dediğimiz insanlar mı kimler? muhakkak ki önde giden gururlulardır. Aynen bütün peygamberlerin geldiğinde de karşılarına çıkan hep bu şımarık insanlardır. Ve bu insanların etkilediği insanlar ne yapmış? Her zaman hep geri durmuş, tırsmış gelen daveti kabullenememiştir. Bütün peygamberlerin davetine kulak verip o davete kulak verip inandıktan sonra bir daha geriye dönmeyen insanlara bakın hep gariban ezilmiş ve horlanmış köleleştirilmiş insanlardır aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini soran Heraklüs'ten Ebu Sufyan'ın kıssasına baktığımızda onun davetine kimler uyuyor diye sorduğunda işler, i̇şler şu an kapalı durumda ama açılır inşallah açılır açılır Aleykümsselam mi Evet kardeşlerim Demek ki bütün vakaları se arıyorlar bütün vakaları yerinde analiz etme yerinde anlamaya çalışma ancak meselenin yakalanmasına sebep olur Onun için kardeşlerim Aynen o deminki dediğimiz gibi Heraklus kıssasında ona uyan zenginler mi yoksa fakirler mi, köleler mi diye sorma sebebi neydi? Çünkü peygamberlerin davetine ancak kimler uyar? Sadece gariban dediğimiz insanlar. Peki neden zenginler uymaz hiç düşündünüz mü? He? Neden uymaz? Hiç düşündünüz mü? Yani Kur'an okurken bir şeyleri sorgulamanız gerekiyor. Yoksa başka türlü anlayamazsınız. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa Allah'ın ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitiremez. Aciz kalır diyor. Neden fakirler uyuyor da zenginler uymuyor? He, He Ömer? Düzeni bozan her zaman zengin insanlardı şımarık insanlardır. Çünkü şımarıklık, gurur, kibir, insanlara tepeden bakma, Allah'ın verdiği bir şeyle insanlara kasalma, Allah'ın sevmediği huylardır. Allah'ın sevmediği birine Allah da nasibi ne yapmaz? Vermez. Ama şurada bazı Müslümanların akıl edemediği, anlayamadığı noktalar vardır. Mesela Kasas suresinde Karun'un kıssasında Karun bütün malıyla, ihtişamıyla toplumun içine çıktığında ne yapıyorlar? Şuna verilen bize de verilmeli değil miydi diye halktan bazıları iç geçiriyor. Aynen bugün toplumda Ömer der ki ya ben Opel servisinde çalışıyorum. Niye benim Opel'im olmasın değil mi? Evet. Yani. <gülüyor> niye benim ondan sonra otobüsüm olmasın? Niye benim helikopterim olmasın? Niye benim uçağım olmasın? Niye katım olmasın? Niye benim ya gezecek tatilde bir yazlığım olmasın? Gider. Olsun ama iman da olsun. Öyle mi? Bunların oradan deniz çok, balık çok şey ırmak çok geçiyor. Evet. evet. Ama bakın orada Kasas suresinde Müslümanlardan bir topluluk diyor ki Allah'ın size verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi diyor. Demek ki önce Müslümanlık nimetini anlamak gerekiyor. Ve biz diyor Karun'u yere batırdık malı da fayda vermedi. Bu sefer o demin hayıflananlar ne diyor? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onlar gibi biz de ne yapacaktık? Helak olacaktık. Demek ki kardeşlerim insanların içinde zenginliğe, şöhrete, güce hep bir ihtiras var. Ama Kur'an'da verilen misallere bakın. Resullerin gönderildiği kimler? Hep bu mal, mülk, liderlik yarışına giden insanlara davet değil mi? Bakın bir firavun neyi eksik Allah aşkına? Var mı eksik olan bir şeyi Anlığını hiç sezdeden kaldırmaması gereken bir kulken neden toplumun üzerine gidiyor da ben ilahım diyor halbuki Allah'ın verdiği bu nimetlerin karşılığında ne yapması gerekiyor hamd etmesi gerekiyor işte kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı sevmediği hasletler ve bunu gören insanların da onları düzeltmemesi küfrün yayılmasına güç bulmasına ve sulta yönetim olarak gelmesine kadar ne yapıyor gidiyor. Onun için her peygamber ilk daveti tevhittir tağutu inkar etmekle onunla mücadele etmekle gönderilmiştir. İşte tağut kelimesi tuğandan türemiş tuğyansa haddi aşmadır Nefse hevaya uymadır, bir şeytandır. Aynen dere yatakları tuyan etti, bulunduğu bendi bıraktı, açtı. Bir insanda Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu sınırı aşarsa bu fıstır, tuyandır. Taddi defalarca aşarsa artık bu nedir? taguttur ve mücadele gerekir. İşte Allah Azze ve Celle gönderdiği resullerle bizlere ne yapmış? tevhidi öğretmiş nasıl birleyeceğimizi nasıl ululayacağımızı ve bunun metotlarının ne olduğunu kendi yaşantılarıyla ne yapmışlar ispat etmişler gerekirse dinle davetle yıllarca Allah Resulü ne yapmış davet etmiş yıllarca ne yapmış eziyet çekmiş hiç üşenmemiş gittiği yerlerde taşlanmış horlanmış öldürülen peygamberler var kesilen peygamberler var ateşe atılan peygamberler var onların izinden giden davetçiler var ama buna rağmen onlar bilmiyorlar onlar cahiller onlara hidayet ver demiş mi ama davetin neticesinde bir nasip olarak devlet olabilir İslam'ın gayesi gayesi tevhiddir kardeşler devlet değil Devlet ancak senin çalışmanın Gayesinde karşılığında Allah Azze ve Celle'nin Bahşedeceği bir nimettir Verilebilir de Verilmeyebilir de Düşünün Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Davet devlete miydi Tevhide miydi He? 950 sene Allah Azze ve Celle O inanmayanları Neyle helak ettiler can Devletle mi devlet eliyle mi Yoksa onların azgınlığı inkar ettiği Allah'ın yarattığı bir şeylerle aynen kendileri gibi yaratılan ama emre uyan bir suyla ne yapıldı hepsi helak oldu peki Musa aleyhisselama bakıyorsunuz firavun gibi bir kafirin karşısına çıkarabilecek bir gücü var mıydı vardı peki Allah azze ve celle neden ona cihadı farz kılmadı Tehvitte, davette, bunların yakalanması gerekir. Neden kılmadı? Hiç düşündünüz mü? Kuranda bu ayetleri sorguladınız mı? Hı? Çünkü Kızıl Denizin durmasını düşünün, sular yol açıyor, dağlar gibi su düşünün, aradan suyun dibinden yürüyerek hem de kurumuş bir yol açıyor sana karşıya geçiyorsun geçer geçmez buzaya tapan bir kavim var ve hemen Musa'ya kavmi ne diyor bize de şöyle bir ilah edin sana böyle bir topluluk kafir bir topluluğun karşısına çıkar da savaşır mı he kalpleri imanı içmeyen insanlara kalplerine imanın oturmayan insanlara Allah da yükle, taşıyamayacağı yükü ne yapmaz yüklemez bunu unutmayın Allah size taşıyamayacağınız yapamayacağınız bir şeyi ne yapmaz? Yüklemez diyor. Ama bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine 300 kişiyken karşılarında 1000 kişilik bir kuvvet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü atını Medine'ye doğru döndüremiyor, Dolanıp duruyor. Ne diyor ümmeti? Ey Allah'ın Resulü anlıyoruz ki senin bir sıkıntın var biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz sen atını denize sür desen biz vallahi denize süreriz nereyi istiyorsan oraya diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözden sonra Bedir kuyularını gösteriyor bu neyi gösteriyor demek ki inanma inanç kalpler bunu ne yapmış içmiş içtiğini dil ne yapmış ikrar etmiş ben nasıl olsa öleceğim ama imanlı ölmek istiyorum demiştir. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Bir tane Müslüman yüz tanesine bedeldir. Sonra sünnet ne oldu? Bir üçe düştü en son. Bedir'de üç yüz kişiye karşılık bin kişi çıkmıştır. Ama Allah Azze ve Celle onları işaretlenmiş birçok melekler ne yapmış? Desteklemiştir. Onun için kardeşlerim tevhid davası davettir. Peygamberlerin getirdiği davettir. Birilerinin çıkıp da bunlar davetten başka bir şey bilmez. Bunlar korkaktır. Bunlar şundan uğraşmaz, bundan uğraşmaz diyen ancak alçaktır. Bunlar ayak takımıdır. Ve İslam'daki bunların karşılığı da havariş dediğimiz, Necit bölgesinin dediğimiz, ve aleyhissalatü vesselamın diliyle cehennem köpekleridir bunlar. Ancak havlamayı bilirler. Peygamberlerin metodu nedir? Davettir. Ve bu davet muhakkak netice verecektir. Ama bir kişi iman eder. Düşünün İbrahim aleyhisselamdan birçokları öyle bir bahsederler ki ama İbrahim'de nasipleri yoktur. İbrahim'in hayatına baktığımızda İbrahim aleyhisselamın ...kendi nefsiyle, ailesiyle yaşadığı kavimle mücadelesi vardır. Ve bu mücadelede fire verdiği hiçbir noktası yok. Öyle bir teslimiyeti var ki... ...karanlığın içinde bir Rab arayışı tanımaya çalışması... ...ve akabinde tanıdıktan sonra kavminin putlarına karşı bir mücadelesi... ...daha sonra yeryüzünde kendisinden başka tevhid ehli birinin olmaması... ...karşılığında ateşe atılması... Ateşe atılırken bile O toplumda Tek başına olmasına rağmen Korkunun eserini göremiyorsunuz Ayeti kerimede Ateşe atılırken Korkmuyor musun diye Müşrikler ne yapıyor İtam ediyor yani En azından son noktada Acaba ne yaparız Siz diyor Bunları Allah'a eş koşmaktan korkmuyorsunuz da Ben sizin eş koştuklarınızdan Korkacağım ve bu sefer onları korkutuyor. Seçin bakalım diyor. Sizin ateşiniz mi, yoksa ahiretteki cehennem ateşim mi diyor. Bu sözü duyar duymaz İbrahim atıyorlar. Ama o ateş onu yakması gerekirken yakıyor mu? Yakmıyor. Allah hepimize hayır versin. Peygamberlerin daveti neymiş? Tevhidmiş. Tevhidse ancak Allah'tan aldığı daveti Aynen onun gösterdiği şekilde ne yapma? Halka anlatma. Aynen kardeşlerim Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette Ey Resul indirdiğime uy diyor. Yani gelen bir davetçi Nebi veya Resul ancak gelen vahye uymakla mükellef. Önce kendisi. Sonra Ey Resul İndirdiğimle hükmet diyor. Yani Allah'tan aldığını ne yapacak? Hayatına da geçirecek. Ayet başka bir yerde ey Resul indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet. Yani senin anladığın anlayışına göre değil. Allah seni affetsin. Eğer diyor Allah seni uyarmasaydı neredeyse zarara uğrayacaktın diyor. Neden uyarıyor Allah Azze ve Celle? Eğer Resul kendi başına bir şeyi yapma selayetine sahip olmuş olsaydı, Allah seni affetsin, niye desin? Allah Azze ve Celle neden uyarsın? Demek ki sana gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Sonra indirdiğimi tebliğ et. Allah seni korur. Allah kafir olan kavme hidayet edici değildir. Korkma. Demek ki kardeşlerim gönderilen resuller vahiy ile besleniyor. O vahiy ile hükmediyor. O vahiy ile hükmederken anladığı gibi değil. Gösterildiği şekilde ve anlattıkları da o. Bizim de inanan insanlar olarak indirileni bilmemiz, indirilenden hükmetmemiz indirileni kafamıza göre değil bir mealci mantığıyla veya bir zahiri mantığıyla değil öğretildiği yani hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. İndirilen o Kur'an'ı indirilen o peygamberi o beyan edilen sünneti ve o sahabenin anlayıp da hayatına geçirdiği gibi anlayıp geçirmek zorundayız. Ve benden duyduğunuz bir emir bir nehi de olsa bunu ne yapın? Aktarın diyor. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman davet ne yapar? Cılızlaşır, gücünü yitirir. Bakın şimdi Allah Resulü Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam o kavme gönderdi mi? Gönderdi. 950 sene davet etti mi? Etti. Sonra Nuh Aleyhisselam Ya Rabbi yoruldum. Kavmimin eziyetlerine artık katlanamıyorum. Ben onları artık sana havale ediyorum deyip de kavminin helakını istedi mi? Allah Azze ve Celle yerden ve gökten fışkırttığı sularla o kavmi ne yaptı? Helak etti. Bitirdi mi? Kim kurtuldu? Nuh'a vahyettik bir gemi yap diye o gemiyi yaparken o kavimdeki insanlar ne yaptı hep alay ettiler hadi bakalım şu bizlere vaat ettiğin azabı getirsene ne oldu sonra sular fışkırmaya kaynamaya başlayınca yükseklere çıkarız dağların doruklarına çıkarız kurtuluruz dediler ama oralara çıkmalarda onları ne yapmadı kurtarmadı Şimdi asıl önemli olan nokta bundan sonra kardeşlerim. Düşünün. Gemi yükseldi, yükseldi. Yeryüzündekilerin hepsi helak oldu. Kurtulan kim? Sadece tevhid ehli. Bakın Allah Resulü ne diyor Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Her peygamberin diyor kendisine uyan havarileri ashabı olur. Bunlar ne yapar? Peygamberlerin emrettiği iyiliği tutar, nehyettiklerinde ne yapar? Kaçınırlar. Peygamberleri öldükten sonra da insanlara iyiliği emreder, kendileri de tutar. Kötülükten nehyeder, kendileri de uzak durur. Bakın şimdi devam ediyor hadis. Ama diyor onlardan sonra bir nesil türer. Emrolunan işleri bırakır, nehyolunan işlerle uğraşırlar. Ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatı kastediyor, Bidatlar ittihaz ederler. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir diyor. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Selman'dan gelen ziyadelikte ise kendi sözüdür bu hadis değil. Eğer kalpte de bir şey kalmamışsa Artık yaşayan bir ölü görmek istiyorsa ona baksın diyor. Yani kalpte de bir şey duymuyorsa artık o yaşayan bir ölüdür diyor. Demek ki kardeşlerim davetin olduğu yerde muhakkak davete uyan insanlar var. Peki davet olduğu halde nesillere dikkat edilmezse ne oluyormuş? Emrolunan işler bırakıldığında şeytan hiçbir zaman boş durmuyor ve muhakkak bir şeyler çıkartıyor. İşte o çıkan her şeyle mücadele etmek zorundayız. Aynen mesela bu meyanda Darimi'nin 210. no'lu rivayetine baktığımızda Ebu Musa eşari meclise geliyor, camiye geliyor mescide sabah namazına orada üç halka olduğunu ve o halkadaki insanların ellerinde çakıl taşları olduğunu ve başlarında da birer zakir La ilahe illallah, la ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber Aynen bugün tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz kurumlaran, kurumlaşan fırkaların başlarındakilerin zikir çektirdiği gibi onlara ne yapıyor? Güya zikir çekiyorlar Ebu Musa Eleyşari Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar sahabelik yapmasına rağmen çok önemli görevlerde bulunmasına rağmen bir şey demiyor kendisinden daha ilimli kabul ettiği İbn Mesud'un kapısına geliyor. Bakıyor ki daha çıkmamış. Kendisi gibi olayı görüp de müdahale etmeyen birkaç kişi daha görüyor. Ve bu arada İbn Mesud dışarı çıkıyor ve kendisine yaşça büyük olduğu için söze bu başlıyor. Mescitte diyor bazı şeyler gördüm. Ama hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Ne gördün diyor. Üç halk olmuş ve her halkanın başında bir adam ellerinde çakıl taşları Allah'ı zikrediyorlar. Bakın İbni Mesut'un hiç görmeden duyduğundan verdiği ilk tepkiye bakın. Onlara söyleseydin ya bir bir günahlarını saysalardı bu onlar için yeterdi diyor. Ve gidiyor başlarına dikiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Allah'ı zikrediyoruz. Vallahi hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz ya Ebu Vallahi diyor nice hayır düşünenler Var ki asla Ona ulaşamamışlardır Vallahi diyor sizler aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Dediği şu insanlara benziyorsunuz Sizden öyle bir nesil gelecek ki Kur'an okuyacak Kırtlaklarından aşağı çıkmayacak Ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar Yani onlara Siz bunu neden yapıyorsunuz dedin de Bırakmalarını istiyor Onlar hayır Düşünüyoruz deyince siz diyor ilimde peygamberi onun asabını mı geçtiniz? Onun bilmediği, bizlerin bilmediği bir şeyi mi icat ediyorsunuz? İşte elbiseleri, kabı kacağı ve asabı bolca aranızda. Vallahi ben sizin hepinizin kafir olarak öldürülmesinden korkuyorum diyor. Yüz çeviriyor ve bir daha onlarla konuşmuyor. Ravi diyor ki hepsi nehveran gününde Ali'ye karşı çıkan hariciler olarak diyor boynu vurul. Hepsi kafir olarak, mürtet olarak boyunları vuruluyor. Allah hepimize hayır versin. Gelen her peygamberin daveti Allah'a ibadet edin ve ibadetinizde hiçbir şeyi ne yapmayın? Ortak koşmayın. Yine kardeşlerim, Şuayb aleyhisselam da olsun, diğer peygamberler de olsun, her ümmete taguttan sakınma, Allah'ın sağlam kulpuna yapışma. Yani kelime-i tevhidi ikrar etme görevi düşer. Demek ki gelen bütün Resullerin daveti neymiş? Tevhide. Yani La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah sözüne. Onun için kardeşlerim kişinin ilk mükellefiyeti sorumluluğu da nedir? Şehadet getirme. Biz iman derslerinde de hatırlayacaksınız. Kalbin tasdiki dilin ikrarı azaların göstermesi diyoruz. Her ne kadar birisi iman ettiğini söylese, iman ettiğini zannetse de kelime-i şahadeti ikrar etmese onun ikrarı geçerli midir? Hı? Değildir. Onun için iman muhakkak ikrarı gündeme getirir. Aynen mesela e, Usame hadisinde olduğu gibi bir savaştayken ee, oturuyorlar sahabeler dinleniyorlar ama her taraf müşrik kaynıyor yani bir emniyet söz konusu değil bir müşrik sinsice geliyor bir ok atıyor bir müslümanı şehit ediyor kaçıyor sonra aynısı sinsice geliyor birini daha şehit ediyor yine kaçıyor yine geliyor üçüncüyü öldürüyor yine kaçıyor Usam ve bunu yakalıyor ve tam kılıcı vurup kafayı keseceğinde la ilahe illallah diyor ama üç arkadaşını öldürmesine sebep ne yapıyor? Vurup öldürüyor. Fakat bu kendisine öyle bir yere diyor ki, savaştan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ey Allah'ın Resulü, ben şöyle birini öldürdüm ve ölürken de la ilahe illallah dedi. Sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Diyor. Ama korkudan dedi. Kalbini mi yardın? Diyor onun sen kalbini mi yardın burada anlatmak istediğim nokta şu kardeşlerim davet edilen ilk şey neymiş tevhid bir insanın da Allah katında değerli bir kul ve insanların yanında da kendini koruyabilmesi için ikrar etmesi gereken ilk sözcük neymiş la ilahe illallah la ilahe illallah'ın dinde çok çok önemli değeri ve önemi vardır eğer la ilahe illallahı gereğince ikrar edemeyip hakkıyla hareket edemeyen insanların o sözü de nedir geçerli değildir kardeşlerim demek ki insanın ilk sözü ne olacak la ilahe illallah peki son sözü ne olacak son sözü de la ilahe illallah olacak. İlk ve son sözü la ilahe illallah olmayan insanın gideceği yerde herhalde cennet olmayacak. Onun için cennete ancak kim girer? Tevhid ehli. Peki bir insanın sabahtan akşama kadar aklına her geldikçe la ilahe illallah, la ilahe illallah demesi kendisine bir şey kazandırır mı? Kazandırmaz. Onun için kardeşlerim tevhidin de kendi aralarında ayrıldığı türleri vardır ve onların da neyi var anlamları vardır bu anlamları Allah Azze ve Celle kitabında tevhidi rububiye tevhidi uluhiye tevhidi isim sıfat diye ayırmamıştır ama e, hadis-i şeriflerde de geldiği gibi Allah kimi severse dinde fakih anlayışlı kılar diyor. Anlatılan dinde gelen vakalarda tevhidi biz analiz edip yanlışa düşmeme hem anlamada hem yaşamada hem de anlatmada birilerini itham etmeme hem de kendimizi itham etmememiz için 3 ayrı kategoride alıyoruz tevhidi. Tevhidi rububiye, tevhidi luhiye ve tevhidi isim ve sıfat diye bunun üçünü ayırmak zorundayız kardeşlerim. Eğer bunu ayırmadan eğer bunu ayırmadan anlamaya yaşamaya anlatmaya çalışırsak işte şu çıkan fırkaların çıkma sebebi tamamen nedir? Böyledir. Onun için kardeşlerim tevhidin bu üç aşamasını çok çok güzel anlamamız gerekiyor ki bundan sonraki derslerde tamamen bu yönlü olacak inşallah e, sıfatlara dair açıklamalar üzerinde rububiyet tevhidi ve her şeyin yaradıcısının, yaşatanın öldürenin, rızık verenin terbiye edenin Rab olduğu üzerinde ve uluhiyet tevhidi üzerinde duracağız ki yapmış olduğumuz amellerin hiçbirinde Allah'a eş koşulmama meselesi üzerinde İnşallah sıfatlar tevhidinde birincisi Allah'ın sıfatlarını inkar edenler sıfatlarını nef yetmeyi, tevhid adının kapsamına dahil etmişler. Aynen Cehim bin Safvan ve onun görüşlerini benimseyen kişiler böyle derler ki Allah onların bozuk görüşlerinden bizleri uzak tutsun. Rububiyet tevhidi ise her şeyi yaratanın o olduğunu kainattaki sıfat ve fiillerinin birbirine denk iki yaratıcı olmadığını ikrar etmektir. Aynen Adem oğullarından bilinen herhangi bir topluluk, Tevhidin bu türünde inkara hiç sapmamıştır. Ta Nuh aleyhisselam'a kadar, Nuh aleyhisselam'dan sonra sapma olduğu için de Nuh aleyhisselam'a insanlığa gönderilen ilk resul denmiştir. Ee, kardeşlerim, Tevhidin bu üç, üç yüzünü düzgün anlama düzgün ikrar etme ve düzgün hayata geçirme ve düzgün anlatma hakikaten seçkin toplulukların da çıkmasına sebep olur düşünün şimdi yaratan kim Allah peki Allah Hazze ve celle yaratıcı olduğu halde Kur'an'da zikrettiği kıssalarda ben sizin ilahım diyen çıkmamış mı çıkmış ben de öldürürüm yaşatırım ben sizin Rabbinizim diyen bir Nemrut çıkmamış mı? Çıkmış. Peki bunların çıkmasına sebep ne? Bunlar bu meseleleri ne yapmamışlar? Anlamamışlar mı? Aslında anlamışlar ama yaşadıkları ortam, korku, durum o insanların o anlayışında bir baskı söz konusu getirmiş. Çünkü Rabb meselesinde hiç kimsenin müşkülatı nedir? Yoktur. Yani rububiyet tevhidinde cehalet de mazeret değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Ademoğlunun sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarmış ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ne yapmış bir soru sormuştur. İstisnasız Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar orada ne yapmış? Toplanmış ve onlardan ne yapılmış bir ahit alınmıştır. İşte buna binayen kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde hiç kimsenin cehaleti söz konusu değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında onlara sorsan gökten rahmeti indiren kim? Sorulan kim? O müşriklere de ki diyor. Allah ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kim? Allah rızkı veren Allah yaratan Allah yani hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Yani yaratılan fıtrat üzerine doğan hiçbir kulda bu müşkülat neymiş? Yokmuş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda muhteşem bir sözü var. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani Rabbi bilir. Bakın arkasından gelen sözlere. Ana baba neyse... Herkes annesini babasını şöyle bir düşünsün. Çocuğu ne yapar? Hristiyansa Hristiyan. Yahudi ise Yahudi. Mecusi ise Mecusi. Müşrik ise Müşrik yapar diyor. Arkasından bakın. Salim düşünmemiz için siz hiç diyor doğan bir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Yani bir inekse yavruladığı ne yapmıştır? Aynı eş cinslerinin yaptığı her hareketi Aynen yapmıştır. Hiç değişmiş mi? Bir ineğin yavrusu ben inek değilim aslanım demiş mi? Bir aslandan doğan ben kuzuyum demiş mi? Köpek gibi havlamış mı? Evet. Aynı. Hilkatının gereği neyse aynı hareket etmiş. Ama insana baktığımızdaysa insana Selam. aleyküm selamlarım sağ olun. Selam. Aleyküm. Aleyküm selamlarım. İnsana baktığımızdaysa insan bir evreden geçmiş akıl dediğimiz sorumluluk dediğimiz nimetle baş başa kalmış ve sağını solunu ayırıp da bulu uçağına geldiğinde artık ona gelen işte Resullerin davetiyle ne yapmış karşı karşıyadır Allah bizi tevhid ehlinden eylesin soyumuzu da o yolda gidenlerden eylesin kardeşlerim alınan ahdin hemen devamında Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut da ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik demeyesiniz. Onları azap edecek etmasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye bu ahdi hepinize ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Demek ki Rububiyet Tevhidinde hiçbirimizin müşkilatı neymiş? Yokmuş. Burada şunu da güzel anlamamız gerekiyor ki kardeşlerim. Madem rububiyette müşkülat yok. Madem bunda cehalet de mazeret değil. Peki firavun gibi birisi çıkıp da neden ben ilahım diyor? Hiç düşündünüz mü? Kur'an'ı sorguluyor musunuz bu yönde? Eksik bir şey var mı Kur'an'da? Birbirine tezat söz var mı? İhmal edilen bir şey var mı? Gafil bırakılan Peki Allah ne anlatmak istiyor burada? Şurada Rububiyet tevhidiyle Sorsan o müşriklere Gökten rahmeti indiren benim Öldüren benim Dirilten benim Yani kainattaki her şeyin ihtiyacını bilip Anında gideren benim Peki nasıl olur da yaratılmış birisi Kendini ilah olarak söyler de Birileri de buna itiraz etmez He? Hiç düşündünüz mü? Bu nasıl bir söz? Peki bir de ahit verdiğini ele alın. Araf suresindeki. Hem ahit veriyor. Sen bizim Rabbimizsin diyor. Hem de şurada çıkıyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Bu nasıl söz? İslam'da buna mugalata yoluyla küfür denir. Kalbinin devrede olmayarak diliyle yaptığı küfre. Aynen Firavun'un küfrü gibi. Çünkü Firavun'un da ölürken iman ettim. Kime? Musa'nın Harun'un Rabbine Allah ne diyor? Azze ve Celle Merak ettiğiniz sorunun cevabı bu ayette Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? diyor. Yani Sana verdiğim bu kadar gücü Sen tuttun Ahiretini yıkmak için kullandın Yani ahiretini kazanmak için Ne yapmadın? Kullanmadın diyor Onun için ayetleri okurken Tevhidi anlamaya çalışırken peygamberlerin yaptığı davet, başlarına gelen işler, onlarla alakalı ayetleri çok çok güzel anlamanız gerekiyor. Yani iyi bir okuyucu olarak bu dersleri dinlerseniz yakalarsınız. Yoksa şu merdivenden indiğinizde bunlardan hiçbir aklınızda kalmaz. Bir tane salak gelir, işte din budur, İslam budur, işte tevhid der, senin de ırkçılık damarın tutar mehter marşıyla gider İzmir marşıyla geri dönersin. Ya ben nereye gittim? Ne yaptım? Ömrümü nerede harcadım anlayamazsın. Ama kabirde sana bunu sorarlar. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede harcadın? Malını nerede kazandın? Nerede harcadın? Onların hesabını vermeden ayaklar o mahşerden ne yapmaz? Ayrılmaz. Allah hepimize anlayış versin. Dinini anlamayı, yaşamayı, gelen daveti, tevhidi kaynağından öğrenmeyi nasip etsin. Demek ki rububiyet tevhidinde hiç kimsenin müşkülatı nedir? Yoktur. Yine mesela Bakara suresinde nemrutla alakalı vakaya bakıyorsun rububiyetten alakalı. İbrahim aleyhisselamın kıssasında İmam Taberi İsrailiyat'tan naklediyor burayı. Alabilirsiniz de, atabilirsiniz de. Orada diyor Nemrut diye bir insan vardı. Nemrut despot, insanlara zulmeden zalim birisiydi diyor. İbrahim de onun ortamında yaşarken kıtlık zamanı, Nemrut'un depoları dolu, insanlarda açtı diyor. Bir şeye muhtaçtı. Ve herkes ona gidiyor, ondan bir şeyler alıyordu. Ama alırken o herkesten şunu istiyordu. Sen bizim Rabbimizsin. Bunu demedikçe onlara hiçbir şey ne yapmıyordu? Vermiyordu. İbrahim aleyhisselam da onun yanına geldiğinde İbrahim bu sözleri ona ne yapmadı? Söylemedi. Söylemeyince İbrahim'i korkutma ve kendisinin de Rab olduğunu ispat etmek için tutuyor iki tane eve iki aile hapsediyor. Birine yiyecek veriyor, birine ise vermiyor. Akabinde yiyecek verdiği yaşıyor vermediği ölüyor akabinde işte diyor ben yaşatır ve öldürürüm diyor yani İbrahim'in ona artık ne demesi lazım Rab demesi lazım İbrahim sen bunu neden yapıyorsun sorgulanmıyor bakın davette yakalanması gereken noktalardan birisi İslam hiçbir zaman konuşulmaz masaya yatırılıp tartışılmaz kardeşlerim tevhid davettir rakip kabul etmez Hak geldiği zaman batılda ne yapar? Gitmek zorundadır. Benim Rabbim güneşi şuradan getirir, sen de şuradan getir sana diyor. Karşıdaki böyle bir üslupta ne yapıyor? Şaşırdı kaldı diyor. Onun için yaşatmaya ve öldürmeye kadir olamayan bir insan, güneşin oradan gelip buradan gitmesini sağlayamayan birisi ne yapamazmış? Rablilik iddia edemezmiş. Bunlar Kur'an'da öğrenilmesi gereken çok çok önemli meselelerdendir. Yine yaratıcının yaratmış olduğu o muhteşem eserleri onun delillerini ayetlerini görüp de ona tapınaracağına her sanatçının sanatını yaratana tapmak lazım. Aynen Süleyman'ın kıssasında hüt, hüt nerede ya bana delil getirir ya da karışmam dediğinde hüt, hüt ne diyor? Belkıs'ın kavmine gittim. Onları gördüm. Şeytan hepsini aldatmış, hepsini güneşe secde eder gördüm diyor. Halbuki güneş de Allah'ın ayetlerinden, delillerinden değil mi? Bu güneş nereye gidiyor diye sorduğunda ne diyor? Görevini yaptı, Allah'ın arşının altına secde etmeye gitti. Eğer izin verilirse yarın yine dönecek, izin verilmezse öyle kalacak. Halbuki güneş hep gözümüzün önünde ne yapıyor? Akıp gidiyor. Allah düşünen, akıl eden, tefekkür edenlerden eylesin. Yani rububiyet tevhidi ile alakalı hiç kimsenin cehaleti neymiş? Söz konusu değilmiş. Ama İslam'a sonradan felsefe kitaplarının girmesi e, ve Arapçaya tercüme edilmesi tamamen Gelen nesillerin akıllarının zihinlerinin karışması ve birçok müşkülatın çıkmasına sebep olmuş ve tabiatta olan olaylar Allah Azze ve Celle ile alakalı değil de sanki kendi kendilerine oluşup da geliyormuş tipinde hatta o kadar ileriye gitmiş ki bazıları insan neslinin topraktan değil de işte ormanda atlarken zıplarken kuyruğunun kopması sonra dik dik kuyruksuz dolaşınca rüzgarın tüylerini dökmesi, güneş vurunca kafasının orasının burasının kel kalması, işte sonradan insan olması gibi şeylere kadar götürmüş, maymundan geldiğini söylemişlerdir. Yani bu kadar aciz olmuşlardır. Ve bunu yapanlar hakikaten kendilerini çok çok çağdaş olduğunu söyleyen insanlardır. Kardeşlerim, Kur'an'dan, Allah'ın vahyinden ayrı düşen insanların, Söyleyecekleri sözler İbn Abbas'ın da dediği gibi siz şeytanın da dostlarına vahyettiğini bilmiyor musunuz? diyor. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi şeytan da dostlarına ne yapar? Vahyeder. Onlar o söylediği sözleri savunmalarındaki etken şeytanın onlara fısıldamasıdır, ivasıdır. Eğer inanıyorsak ki inanıyoruz. Bizim de kaynağımız Kur'an ve bu Kur'an'ı bilmemiz, öğrenmemiz, insanlık tarihini Allah'ın bildirdiği şekilde bilip yaşamamız, hayatımıza geçirmemiz, nesillerimize öğretmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Tevhid'deki gaye budur. Yaratılan kulun sözde, düşüncede, amelde Allah ululamasıdır. Allah hepimize hayır versin. Hakkı yaşamayı, anlamayı, anlatmayı nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhede la ilahe illa ente estağfurullah ve tevbeli Velhamdülillahi Rabbil Bugünkü sohbet inşallah bu kadar yeter. Haftaya devam ederiz inşallah.